Bir söner, bir yanıp bir söner Hiç gitmemiş gibi ışıklar. Merhabalar, ee, büyük ev, ablukadaya e, Alkışlarla girdik bu hafta programa, e, en güzel yerinde evin adlı e, şahsen en çok sevdiğim parçaları. E, ben Mesut varlık. Ben Gökhan Aslan. E, bu hafta incelen kültürde e, ev meselesini konuşacağız. ...ya da daha doğrusu bir alışkanlık olarak ev meselesini konuşmaya başlayacağız. Kim bilir neler olacak. Artık evet. ne kadar sürer ne olur bilemiyoruz. Ev meselesini konuşmaya karar verdiğimizde... ...2007'de yayınlanan... ...Parşömen'in ev konulu sayısı aklımıza geldi. Ve o dosyadaki yazılara yazıları yeniden gözden geçirirken... Şunu fark ettik ki orada Birgül Oğuz'un e, Evlerin Yokluğu başlıklı güzel bir e, yazısı var ve bunun üzerine Birgül'lü e, programımıza davet ettik ve sağ olsun e, geldi. Birgül hoş geldin. Hoş bulduk. E, ev meselesini e, Gökhan'la ben senin yazın üzerinden e, senin e, arkandan konuşarak e, şey yapacağımıza işleyeceğimizi... E, yüzüne <gülüyor> <gülüyor> karşı konuşalım. <gülüyor> konuşalım diye şey yaptık e, düşündük e, aslında şeyde yani ilk e, şu cümleyle mevzuyu konuşmaya girebiliriz gibi geliyor bana e, yazının hemen ikinci sayfasında e, ev bedenin yaşamın içinde yaşanılan toplum ya da cemaatin dünyanın evrenin bu liste uzatılabilir metaforudur diye giriyorsun Evet ne, ne diyorsun burada? <gülüyor> yani evi eğer e, ikame edilen yer olarak tanımlayacaksak hani tanıdık, bildik, ait olduğumuz, e, çünkü bildiğimiz ve kendimizi bildirdiğimiz, başkalarına bildirdiğimiz yer, kendimizin kıldığımız yer e, olarak tanımlayacaksak eğer, e, bu cümlede geçen beden, işte yaşam, benim yaşamım, benim bedenim, işte ruhumun ikame ettiği yer olarak benim bedenim, Dediğimiz hani bütün bu şeyler toplum, cemaat, ülke, ırk e, yani tabi ki liste sonsuza kadar uzayabilir. Bunların hepsini e, evin metaforu olarak görmek mümkün. Her ee, türlü aidiyet e, bağı belki de. Evet yani e, bize yabancı olmayan e, hemen her şeyin işte buluştuğu biriktiği e, bizim de kendimize e, yaşama alanı e, açtığımız yer e, bir anlamda. Yani müpem ve tekinsiz olan şeyleri içine almadığımız, bize ait kıldığımız yer gibi bir tür güvenli bir alan belki demek ki daha şey olur, şey olur, açık olur. Ama tabii bu bu şekilde tanımladığımızda aslında ev kavramını büyük ölçüde yuva gibi tanımlamış oluyoruz. Evet. Yani şey yapılmış, sınırları belli, kuralları belli tanımlanmış bir şekilde, dolayısıyla yönetilebilir bir halde olan ve e, evet. bütün o işte dediğin gibi müphemlikten, tekinsizlikten, e, belirsizliklerden azade bir alan, azade bir alan, evet olarak şu şey evet, yani binanın kendisi değil. Hı -hı. Ama zaten yani e, benim çok sevdiğim bir sözcük Türkçe'de oda evet. e, içinde ateş yanan yer e, demek aslında, yani bir rahim imgesi gibi tıpkı. E, bütün bunları da birleştirmek mümkün yani ev sözcüğünün içinde zaten aslında böyle bir şey var hani İngilizce'deki House home farkı gibi Fark. Biz galiba evi biraz daha home Hani daha yuvayla karışık bir yerden algılıyoruz Evet yani o işte zaten ilk adımda gittiğimiz yer ana rahmi Evet şeyi ne derler İgesi Evet Evet Ve, cennetten kovulma Evet. Evet. tam da yani ana rahminin üzerinden gittiğimiz ilk adımda yine şey oluyor kovulduğumuz cennet dışarı evet. atılma mitosu aslında yeniden orada şey yapmış oluyoruz görmüş oluyoruz aynı şekilde ben bir tüm şeyi hemen buraya geçmeden evle ilgili bu işte içinde yaşadığımız cemaatin işte topluluğunda metafor olması noktasında bu kabul etme edilme şeyleri geldi aklıma, kelimeleri geldi. Kabul ettiğimiz, etmek zorunda olduğumuz da olabilir tabii. Kabul edildiğimiz yer, aynı zamanda dışarı olduğu için içerisi de olan evet. yer gibi bir şeyi düşünmek sanki daha e, mantıklı gibi geldi. Bilmiyorum. Belki buradan bir şeyler söyleyebiliriz. Yani içerisi ve dışarısı e, arasındaki e, şeyi de yani kamusalla özel alan gibi tehlikeler açık olduğumuz alanla kendimizi oradan koruduğumuz alan olarak da ayrıştırmak mümkün. Hep bir ikili karşıtlık ya da bir kutupluluk üzerine yürüyor tabii ki bu tanımlamaların hepsi. Aynı zamanda yani rahim bir içeridelikse dünya dışarıdalık göbek bağının kopmasıyla birlikte aslında dilsel bir bağ kurmaya zorlanışımız. Bir yeri kendi evimiz kılmak için artık göbek bağı gittiğine göre de oraya dilsel bir ...bağ atmak e, gerekiyor... ...tanımlamak, idrak etmek... ...işte kendi tahayyül kapasitemizin içine... ...almak, onu kendi anlam alanımıza... ...çekebilmek için... ...dünyayı evleştirebilmek için... ...yani bir ikinci rahim belki çatabilmek için ondan... ...çok psikanalitik bir yere gidiyor tabii ki... ...bu rahim Hı -hı. sözcüğünü zikrettiğimiz anda... ...yani ee, ama pekala ve kolaylıkla... ...Heidegger'e de gidilebilir örneğin... Evet. ...vesaire yani hani öyle bir konu... ...ve öyle bir alan ki... ...birçok şeyi... ...noktayı kesen... ...bir kavramdan bahsediyoruz evet, aslında. Evet. Ben bu noktada... ...bu e, kitab-ı e, Adem ve Hava e, ...mitosunu okumayı çok seviyorum. Yani bir ilksel... E, ...bütün mitoslar gibi. E, orada... E, ...bu anlamda çok fazla veri olduğunu... ...düşünüyorum. Yani insanın evle... ...ilgili e, fikrine dair... ...hani cenneti eğer bir ilksel... ...mekan olarak göreceksek... E, Burada olan şey yani e, cennetteyken cennette olduğunun da bilincinde olmayan insan var aslında. Bir yerdelik fikri yok aslında. Şimdi ve burada yok ya da zaman e, mevhumu yok. Çünkü belki de cennet dediğimiz yer tam da dilin olmadığı yer. Doğumun olmadığı yer. Çünkü her şeyin yaratıldığı Adem ve Havva doğrulmadılar, yaratıldılar. E, dolayısıyla ölümün de olmadığı yer. E, burada tabii bilginin yani bilgi ağacından yenen işte e, meyve... Ee, o meyve ile birlikte gelen iyinin ve kötünün farkındalığı fikri belki de ilk e, ikili karşıtlık diyebileceğimiz evet. şey. E, ve Adem ve Havva'nın o meyveyi yer yemez hemen kendi çıplaklıklarının farkına varıp örtünmeye çalışmaları. Yani kendi bedenlerinin, kendi mevcudiyetlerinin işte ikame ettikleri bir yer olarak kendi bedenlerinin aslında farkına varıp bir de üstüne e, çıplaklıktan utanmaları. Yani bir kedi her zaman çıplaktır ama e, çıplak değildir. E, çünkü böyle bir fikri yoktur. E, böyle bir kendilik e, bilinci yoktur. Bilgiyle gelen şey de bu. Ve tabii ki bilginin bir günah içerimi e, var burada. Hani e, bilgilendiğimiz için kovulduğumuz e, bir ev var. E, başta da söyledik zaten yani doğum metaforuna çok fazla benziyor bu cennetten e, kovulma meselesi. Doğumun içinde tabii böyle bir ilk günah yok. E, burada var ama ve... E, Oradan e, koparılma, oradan koparıldığın anda e, fırlatılıp atılma, dünyaya fırlatılma e, ve işte e, bütün tekinsizliği, zorluğu, acısı işte e, ve belirsizlikleriyle e, o dünyanın içinde kendini yeniden bir alan açma. Burada da dil devreye giriyor. Yani bu mitosu aslında organik bağın dünyalı organik bağımızın işte koparılması ve onun yerine dilsel bir bağ. Ee, geliştirmemizin de hani bir ilksel anlatısı olarak okumak mümkün. Hani Oradan çok e, yaratıcı yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum. Ee, dünyayı kendimizin kılma ya da asla kılamayacak olmamızla ilgili olarak. O e, şeydeki kitap mukaddesteki bu e, cennet meselesi cennetten kovulma e, mevzu Şimdi yıllar önce e, şey yaptığım için, okuduğum için yani yakın zamanlarda şey yapmadım, e, hı hı. okumadım. O yüzden e, şunu tam hatırlayamadım. E, kafama takılan bir nokta var. E, orada işte çıplaklık e, meselesi var ya. E, kendi bedenlerini görünce mi e, fark ediyorlardı? Karşısındakinin bedenini görünce mi fark ediyorlardı? Onu hatırlıyor musun? Aslında orada... Böyle bir ayrım yok. Orada olan tek şey şu. Meyveyi yedikleri anda e, çıplaklıklarından utanıyorlar. Heh, işte Çünkü değil. çıplak olduklarını fark ediyorlar. Aslında bu ahlakın e, yani tırnak içinde ahlakın e, peyda olduğu an. E, bir kavram olarak güp diye e, ortalık yere düştüğü an. E, Ama yani... muhtemelen karşısındakini görüp... ...onun çıplaklığını fark ettikten sonra herhalde kendine dönmüştür diye tahmin ediyorum. Yani ayna olmadığına göre... Evet. ...kendi e, çıplaklığını e, fark edebilmesi için e, eğilip kendine bakması gerekiyor. Evet. Ama muhtemelen işte o meyveyi yedikten... E, ...yani yediği andaki o ayma hali evet. noktasında... E, ...karşındakini görüyorsun yani gözün açılıyor. Evet ama orada aslında... İlk çok en önemli bir gestus ediyorum. şu ki e, Tanrı'dan saklanıyorlar. E, saklandıkları şey o. Çünkü korkuyorlar. Çünkü saklanıyorlar. Çünkü saklanmayı da öğreniyorlar tabii ki. Yani, yani örtülmekte saklanmak e, demek zaten. Derida'nın e, kedisinin karşısında kendini evet. çıplak e, hissetmesiyle aslında evet, aynı, aynı şey. şey. Evet. yani Yani kimden saklanıyorsun? Seni yaratandan... E, bir anda evet. saklanma ihtiyacı duyyu veriyorsun Evet ve Tanrı o zaman anlıyor zaten Hayırdır niye saklanıyorsun Meyvadan mı evet. yedin yoksa sana yasak ettim meyvadan mı yedin ee, bu, çok bu anlamda ya yani müthiş bir mitos gerçekten evet, evet. o zaman bakacağım. bu çok şeyi de yatkın o zaman e, çok olumsuz ve biraz da abartılı bir cümleyle bilmekle lanetlenmiş olmak gibi evet. bir hani evet. abartılı bir cümleye kuruyorum ama buna Böyle bir okumaya Bilici da çok yatkın. Burada tabii bir yandan şu da var. E, Biraz yani, huzursuzluk pardon ya yani, huzursuzlukla ilişki kuruyoruz. İlişki kuruyoruz. Aynı zamanda günah içerimi de geliyor tabii ki. Hı hı. Fakat e, Lucifer, lüks geliyor latince ışığı getiren anlamına geliyor hı. sözcük anlamı. Bu anlamda Lucifer aslında şeytan, e, Prometheus'un devamıdır. Yani insanı ateşi verenin. Oysa ki Prometheus insanların dostudur. Yani burada tabii bilginin içerimiyle ile ilgili de ciddi bir yorum ve bu yorumun da tarihi var. Yani bilgi ne zaman e, bu kadar kötücül bir şeye dönüştü? Yani ışık ve aydınlanma dediğimiz şey daha sonrasında aydınlanma hani adı üstünde aydınlanma çayıyla birlikte. Yazılan. Evet yine Hı -hı. E, son derece. Erdeme dönüşecek, insanın erdemine dönüşecek. Fakat arada böyle garip bir geçiş var. Ee, bir ara, e, hayır yani bu bizim lanetimizin hatta cehennemimizin e, ta kendisi oluyor. Farkındalık ve bilinç dediğimiz şey acı getiren bir şeydir. Ee, yani bizim bu dünyada acı çekiyor olmamızın sebebi de ölümlü olduğumuzun bilgisidir. Ki bu da yine bilgiyle gelen bir şey. Bilgiyle ve dille gelen bir şey daha doğrusu. Evet orada zaten... Ölüm şeyine meselesine girdiğimiz andan itibaren aslında ev kavramının da çok daha belki ne derler insanın varoluşuna dokunan bir alanına girmiş oluyoruz. Evet. Şimdi şöyle hayvan ve bitkideki şöyle bir cümle kurmuşsunuz hatta hayvan ve bitkideki bilmezlik ve huzur insanda var mı? Yani ben tabii bunu soru haline çektim. Hı -hı. Onlardaki bilmezlik ve huzur. Şimdi ölüm noktasında da bakıldığı zaman yine bir karşılaştırma yaparsak onlardaki ya yani buradaki sorun ölümlü olmaktan ziyade ziyade ölümlü olmanın bilincinde olmak yine. Evet. evet. Tam bu noktada bir evden dışarı atılıyoruz. Başka bir yerde bir dilsel bir yolda bir ev kurmaya çalışıyoruz. Ama orası da nihai olarak bir, tamamıyla yerleşemeyeceğimizi bildiğimiz bir yer Evet Orada, Oranın da biteceğini ve bunun e, şey olmadığını Sonsuz olmadığını hmm. e, Hatta bir sonraki için Buranın hani şeye, e, Kutsal metinlere referansa evet. söylüyorum tabii. Bir sonraki e, Ev için ya da yer için Buranın sadece geçici bir alan olduğunu bilmek de ve Bunu bilmek Huzursuzluk evet. yani bunun böyle olmasından ziyade bilmek Evet bir yani biyolojik ölümde Bir problem yok aslında yok. bunun <gülüyor> farkında olmakta Bir problem var yani kediyle bizim aramızda bu anlamda biyolojik anlamda bir fark yok. Dolayısıyla da insanı hemen yani ölümlü olduğunun bilincinde olan insanı zoon politikon olarak işte politik hayvan, işte konuşan hayvan, bilen hayvan, homo sapiens işte bilge hayvan olarak adetme ihtiyacı duyuyoruz ki ölümlü olmamıza rağmen hani bizim hala bir anlamımız olsun, burada yaşamamızın bir anlamı olsun yani eylemin nihai e, durağı e, ölüm olacak. Durum bu olduğunda yani söz konusu hakikat e, bir abis gibi karşımızda açıldığı anda e, eylem de olanaksızlaşıyor. E, daha doğrusu eylemin içeriğini doldurmak hayli güçleşiyor. Zorlaşıyor. Evet. Ve zaten e, belki de tam da bu nedenle e, bu şeyi hani kaçamayacağımız ve bir türlü erteleyemeyeceğimiz yahut yani intiharla bir e, e, Berileyebiliriz ama öteleyemeyeceğimiz hı hı. ve hiçbir şekilde yönetemeyeceğimiz bir nokta olan ölümü de kendi anlam alanımıza sokabilmek için belki de öte dünya diye bir şey yaratıyoruz ki. Evet. Hani ölüyorum da aslında ölmüyorum. Evet. Çünkü benim ruh diye ayrı bir şeyim var. O devam edecek. Evet. Diyerek yeniden dünyaya... Ölüme rağmen ve onun sayesinde e, bir yanıyla da e, dünyaya bir kere daha çapa atarak e, tutunmaya ve e, onu yeniden, e, daha doğrusu onu yeniden değil anlamlandırabilmemizin zeminini oluşturmuş oluyoruz. Evet, evet bütün geleneklerde var, reenkarnasyonda da var ha. bu. Yani şu anda yaşadığımız hayat e, bir başka hayat için yatırım. Ya da onu Hı -hı. mümkün kılan o şey e, demek. E, ya da aynı zamanda e, hani toprağa karışacak olmak da aslında neredeyse ölüm olarak algılanan bir şey değil. Yani bu bilinç itip gidecek ama işte bir sardunyanın bilincinde tekrar geri Pardon. geleceksin e, gibi bir e, kesintiye uğramayan bir mevcudiyeti çatma e, arzusu. Bunu da mümkün kılan dil tabii ki yine her zaman. E, evet yani evet. o dil... Yani dil meselesini pekala tabii şey üzerinden platonik bir okumayla da girilebilir. Yani tam da bu dünyanın anlam alanını oluşturan bu sayede dünyaya tutunmamızı ve hayatta olmamızı yaşayabilmemizi sağlayan ama tam da bu nedenle bu dünyanın haricini dışını algılamamıza engel olanın ta kendisi. Evet evet. ...olarak da e, görülebilir. Evet, çok küçük. Hatta belki de sadece bu. E, i̇nsan ister istemez öyle düşünüyor. Yani eğer e, evlerin yitirilebilirliği bir ilgisel bilgi olarak bizde varsa... E, ...bunu neyle kapatmaya çalışacağız? Ki doğduğumuza çalışacağız? göre var. Doğduğumuza göre var. Evet, aynen öyle. Doğduğumuzun farkında olduğumuza göre var. Bir şey zaten yitirdiğimizi bilmemize, bildiğimize göre bu şey var. Boşlukları ancak e, böyle... Doldurabileceğiz tabii ki. Burada da şey bilgi sahibi olanla bilgi olan arasında ki bir fark sanki tam doğmuş oluyor. Ya yani bilgi sahibi olanın huzursuzluğunu seziyorum. Ama yani bilgide o huzursuzluğu sezmiyorum. Belki bu da şeye benziyor. Ee, i̇şte modernitede ki o ilerlemeci ve ölümün üstünde örtmeci tavır, her şeyi onun dışındaki her şeyi bilmeye. Karşı inanılmaz e, gönüllü ve istekli tüm dünyanın e, bilimsel bilgisini ya da tüm dünyaya dair her türlü detayı ölçüp tartmaya ve onu yönetmeye yani çevresel tüm şartları Hatta belirlemeye karşı inanılmaz istekli e, fakat e, ölümün varlığını bir şekilde hissetmeye yönelik şey üstünü kapatmacı bir eğilim e, bu bir imge olarak da bilge denilen şey zaten az çok gözü kör olan ama bir yandan hisseden, sezgileri güçlü olan, ölümün farkında olan hatta en çok ölümle gözüküyor ama kalp, gözü, kalp açık. gözü açık denilmesinin sebebi <gülüyor> aslında birçok imgesi olarak manalı yani çünkü görmek hani şeyde de bilimsel metodolojide de hani observation çok önemli hani ilk şeylerde bilimsel çalışmalarda yani çok sistematik gözlem konuladı sonra tabi bir sürü şey icat edildi. Burada kalp gözünde ise buna ihtiyaç duymayan bir şey var, Bilgede durum var. burada en önemli şey ama bence ölümün o kişideki, o kişinin bilincindeki yeri. Onda huzursuzluk mu yaratıyor yoksa başka bir şeyi mi onu çevirmiş, başka bir şekilde mi yorumlamış? O da o dünyadaki ev yani evi tabii yine dille koyuyor. Onun dışına çıkabileceğini söylemiyorum ama ona en azından atfettiği manayı daha e, baş edebilir bir yere çekmiş olan herhalde. Burada galiba şey ayrımı var. E, e, Sofokles'in kral Odipus'unda çok belirgindir. Bunun üzerine ciddi bir tartışma yürür hatta. Yani kehanetle keramet arasındaki fark gibi. Yani kahinin e, vakıf olduğu bilgi e, akılla ve akıl yürütmeyle elde edilecek bir bilgi değildir. Dolayısıyla... Sezli. Daha belki vahiy diye hani açıklayabileceğimiz aslında insan aklının bilgi edinmedeki rolünü yoksayan onun yerine kalbi koyan işte böbreği koyan neyse. <gülüyor> Bir fikir başka bir bilme biçimi yani başka bir epistemik bir epoku aslında bize anımsatan bir hali var. Oysa ki yani modernizmle birlikte tabii ki yani duyuların duyularla birlikte gelen işte ham bilginin akılla yorumlanması gerçeklik dediğimiz şeyin işte hakikate ulaştırılması yani aslında bilginin ve duyularla gelen bilginin daha doğrusu yorumlanmasıyla ...gelen bir başka bilme biçimi... ...yani bilginin kapsayıcılığını... ...biz şimdi çok farklı bir yerden... ...düşünüyoruz. Fakat tabii ki... ...yine senin dediğin gibi bilginin asla... ...kapsayamadığı bir şey var. Zinkmund Bauman galiba modernlik ve müpemlikte... ...söylüyordu bunu. Modern dilin arketipi geometridir diye. Hı. Yani bu dünyada olmayan... ...bir şey. Bu dünyada hı hı. üçgen yok. Hani o bizim icat ettiğimiz bir şey her neyse ve e, bu anlamda bir kapsayıcılığa yürümek, e, hep bunu istemek ama ne o ne bu olan e, ve dışarıda kalan bir şey her zaman e, oluyor. Yani aslında ölümle o kocaman başlık altında toplamaya çalıştığımız şey de bilincimizle ve duyularımızla işte asla kavrayamayacağımız bizim idrak ve tahayyül gücümüzü e, feci şekilde aşan o şey ve çok tedirginlik veren bir şey tabii ki. Yani bu anlamda da hep evimizin dışında kalan şey. Belki de bir evimizin olmasına sebep olan şey. Aksi takdirde o bilinemez ve müpem olan şeyden kendimizi korumamız mümkün değil. Evi sanki şöyle bir sınır çekip çeviriyoruz. Hani dünya ondan ibaretmiş gibi. idrak ve tahayyülümüzü aşan şeyleri içeri almayarak sanki hayat bundan ibaretmiş gibi bundan mürekkepmiş gibi rahatça yaşayabilmek için Yaptığımız bir şey belki de ee, yani belki de şey yani biz artık hani tabii işin keramet kısmında yakınız ve ee, belki de daha kehanetle e, karşılaştırarak gitmek lazım yani ev fikrini bir kahin üzerinden nasıl okuyabiliriz dünyadalığımızı nasıl okuyabiliriz tuhaf sorular gerçekten Ama, e, yaşadığımız bu dünyada zaman diye bir şey var. Evet. Ve bu programın süresi bitti. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Yine e, programın en başında söylediğimiz gibi ev meselesini konuşmaya başladık e, ama ne zaman biteceğini bilmiyoruz. İngin Önümüzdeki evet. hafta devam edeceğiz. E, ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.